Ali Yakup Bey, Mustafa Runyun ve daha bazı talebeler vardı. Çay içiyoruz. Sultan Hoca geldi. Neşet Paşa'nın elbisesini giymiş. Eline de gümüş başlı bir baston aldı. Esselamun Aleyküm. Ve selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sultan Hocam sen sefir olmuşsun yahu. ''Hayat ölçüden ibarettir. Konuşurken de ölçülü olacaksın. Melagatin kaidesini hepiniz bilirsiniz. Söz, mukte hale uygun olacak. Zemin ve zamana münasip olacak. Ali Yakup Efendi, dikkat et. Kendine gel. Ölçülü ol.'' ''Ölçüsüz ne dedim ben ya?'' ''Ne mi dedin? Allah Allah. Sultan, sefir gibi olmuşsun demedin mi? Yahu sultan mı büyük sefir mi?'' Dediğin medih midir, zem midir? Beni büyütüyor musun yoksa küçültüyor musun? Sultanın sefir olması... ...tenzili mertebe değil midir? Sultan Hoca bir gün... ...bizim odamıza geldi. Çok öfkeliydi. Burnundan soluyor. Hayırdır inşallah hocam? Öfkelisiniz Yahu toz, toprak, pislik İslam'ın şartı mıdır? Ne oldu hocam? Neden bunu soruyorsunuz ki? Paşalardan biri çiftliğine davet etti. Gittik, köyün camiine girdik. Yerler hasır serili. Fakat Allah'ın kulları bir süpürge vurmamışlar. Elbisemin dizleri bulaşacak. Bari secde edeceğim yere bir mendil sereyim dedim. Oradan köylünün biri bana havage demesin mi? Fakat Mısır'da havage gayrimüslim yabancılara derler. Yani adam bana gayrimüslim demez mi? Ulan hislik İslam'ın şartı mıdır? Temiz insan görünce gayrimüslim mi oluyor? Allah Allah! Allah Allah! Benim Medine'ye döneceğim sene böbrek hastası olmuştu. Tedavi oldu, şifa bulamadı. Kendisini sık sık odamıza yemeğe çağırırdım. Yaptığım yemekleri beğenirdi. Ali Yakup ve Mustafa Runyun beylerle beraber yerdik. Fakiri severdi. Gariplerin duasını alıyorsun derdi. Tantada bir paşanın çiftliğine davetliydi. Gitmeden önce bize uğradı. Orda lazım olursa bilmem Kahire'deki gibi doktor bulunur mu? Ne de olsa kazadır. Son günlerde rüyamda annemi görüyorum. Sultan seni almaya geldim diyor. Nereye alacak yahu? Ömrüm çok çabuk geçti. Gaflette geçti. Huzuru ilahiye takdim edecek bir amelim yok. Hiçbir iş göremedim. Vatanıma, milletime, ehli imana hiçbir ilmi hizmet yapamadan kaybolup gideceğim. Hayrihi ve şerrihi Allahü teala. Kendinizi üzmeseniz. Ah, ah. Galiba ben bu Tanta seferinden dönemeyeceğim. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak şüphe yok, Erham-ül Rahim'indir. Hiç kimse şefkat ve merhamette Rabbimiz kadar rahim ve rauf değildir. Gönlümden şöyle geçiyor. Hayırdır inşallah. Ben öyle bir gurbette ölmeliyim ki, sağıma bakayım kimse olmasın, soluma bakayım kimse olmasın. Su veren dahi bulunmasın. O anda yaralı, mahzun kalbimi Allah'ıma açayım. Allah'ım benim kimsem yok. Kimsem yok. Ama sen varsın Allah'ım diyeyim. Hakikaten de öyle oldu. Tantada rahatsızlanmış. Hastaneye kaldırmışlar. Ramazan'ın son günü herkes evine gitmiş. Hastanede birkaç kişiden başka kimse kalmamış. Sultan Hoca o kimsesizlik içinde vefat etmiş. Hastaneye yatarken kimin var diye sorduklarında şöyle demiş. Allah'tan başka kimsem yok. Yalnız Camiül Eser'de evhaku etrakte talebe kardeşlerim var. Hafız Ali Ulvi Kurucuya bildirebilirsiniz. Ona bildirin. Kimseyi de rahatsız etmeyin. Telgraf geldi. Sultan isminde bir talebe bugün vefat etmiştir. Başınız sağ olsun. Vasiyeti üzerine buraya gömülecektir. O günün akşamı odamızda toplandık. Gözyaşlarıyla kendisini andık. Fatihalar, dualar okuduk. Ali Yakup Bey gözyaşlarıyla dedi ki... Yahu kimde ne var belli olmuyor. Daha geçen gün kimsesiz ölmek isterim. Sağma sorma bakayım kimse olmasın Allah'ım kimsem yok Fakat sen varsın diyerek ruhum vereyim demişti Duası kabul oldu Allah rahmet eylesin Sultan hocanın vefatından birkaç ay evvel Haziran ayında imtihanlar vardı Hava gayet sıcak Talebeler yurdun pencerelerini açmak zorundalar Birçokları da damda ders çalışıp orada yatıyor. Tam yurdun karşısındaki dar sokakta bir çayhane vardı. O günlerde buraya geceleri saz çalan... ...kıssalar anlatan bir halk şairi gelmeye başladı. Çalıp söylemesi geç vakte kadar sürüyor. Mısırlı kalabalık bir ehli keyif toplulukta onu dinliyordu. Peki bu kalabalık yurttaki talebeleri rahatsız etmiyor mu? Etmez mi? Talebe yorgun, imtihan dönemi ders çalışacak, yatıp dinlenecek, imtihana girecek. Ama gürültü bir türlü bitmek bilmiyor. Yurt müdürlüğüne hitaben bir dilekçe yazdık. Bu toplantıların yatsıya kadar bitirilmesi için teşebbüste bulunulmasını istedik. Bu dilekçe bütün talebeler adına mı yoksa sadece birkaç kişi adına mı yazıldı? Bütün talebeler adına yazıldı. Herkes imzaladı. Bir tek sultan hoca kaldı. Bir türlü imzalamaz. İmzalamam da demez, kalemim yok der. Derse girer çıkar, atlatır, imzalamaz işte. Neden imzalamaz ki? Allah Odasına Allah. giderler, bu işin nedenini ona sorarlar. Yahu Sultan, bu işin sırrı nedir? Neden ağırdan alıyorsun? Bu işin içinde bir iş parama nedir bilmiyorum. Yahu ben de onlardanım. Adam hikmet konuşuyor. Bütün tarih, kahramanlık, ibretli hadiseler, hikmetli sözler... ...siz söylediklerini alelade laflar mı zannediyorsunuz? Allah selamet versin. Söylesene be adam. Peki iyi öyle olsun. Söyledikleri hikmet de olsa bizim derslerimizden mühim değil ya. O zaman arzale falan da lüzum yok. Sen bu işi halledersin. Evet... Arzuhal şikayet gibi olur. Durduk yerde düşman kazanırız. Yurt müdürü zaten sert bir adam. Komşunun komşuyu şikayeti iyi olmaz. Araya polis girerse daha kötü. Sultan hocam tamam. Artık bu işe halletmek görevi sizin. Vaziyetimizi görüyorsunuz. Yahu sizler umuru harcayı ne zaman öğreneceksiniz? Umuru hariciye ne demek? İnsanlarla nasıl geçinilecek? Başkalarına karşı nasıl davranılacak? Birçok müşkilin, meselenin, derdin, hadisenin içinden nasıl çıkılacak? Her işin üstesinden kavgasız, gürültüsüz, kimseyi üzmeden, ürkütmeden, darılmadan, kızdırmadan nasıl gelinecek? En iyi netice nasıl alınacak demektir? Bu ayrıca bir ilim midir Sultan Hocam? Bu ilim mektepte okunmaz, hayattan öğrenilir. İngiliz şeytanı niçin muvaffak oluyor? Niçin? Kur'an'ın ayetle gönderdiği siyaseti takip ettiği için. Kur'an-ı Kerim siyasette mi öğretiyor yani? Kim derdi ki dünyanın öbür ucundaki bir İngiliz adası... ...koskoca Hindistan'a, Bağdatlara, Basralara, Musullara, Sudanlara hakim olacak? İyi de bu ayet hangi ayet hocam? Mealen arz edeyim. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle defet. Kanı kanla değil, suyla yıka. Ayetin devamı. Eğer kötülüğü iyilikle giderir, ortadan kaldırırsan... Düşman sana dost olur. Fakat bunu ancak sabırlı kimseler yapar. Biz bu ayete hiç böyle bakmamışız. Allah Allah. İşte İngiliz şeytanı bu kaide, bu prensibe uyarak düşmanlarını bile tesirsiz bırakırken, siz kalkıp yurt müdürüydü, polisti derken kendinize düşman edinmeye hazırlanıyorsunuz. Peki ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Siz bu meselenin halledilmesini mi istiyorsunuz? Evet. Peki öyleyse. Ben gereğini yaparım. Sultan Hoca ertesi gün çayhanedeki topluluğa işi anlatmış. Benim talebe arkadaşlarım gürültüden rahatsız oluyor, ders çalışamıyorlar demiş. Onlar da yahu Sultan daha önce neden söylemediniz diyerek sal şairiyle beraber başka bir çayhaneye gitmişler. Sultan Hoca demiştiniz ama anlattıklarınız hiç de öyle göstermiyor. Akıllı, tedbirli bir adamdı. Eski hali için İhsan Efendi hocamız şöyle derdi. ...bana mantık okuturdu. Öyle güzel anlatırdı ki hayret ederdim. Kendisine sorardım. Yahu üstad, eser bu takriri, bu izahları yapamıyor. İhsan Efendi, bu takrir dediğiniz doğuştandır. İnsanın güzel veya çirkin, uzun veya kısa boylu olması gibi bir Allah vergisi. Sultan Hoca işte böyle bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Gerçekten farklı bir insanmış. Kaldığımız yurtta Akil adında Çerkes Hattat bir arkadaşımız vardı. Güzel hat yazıları yazardı. Kendisinden rika yazıyı öğrenmiştim. Bu Hattat Akil Sultan Hoca'ya herkes bir şeyler istiyor. Sense hiç ilgilenmiyorsun. İstediğin bir şey varsa söyle de yazalım hatıra olsun demişti. Sultan Hoca ne seçti? Ne seçti? Fakir kardeş, sana sipariş edeceksem... ...şu hadisi şerifi yazmanı isterim. Erihna bir haya Bilal. Şimdi, bu hadisi nerede buldun Sultan Hoca? Hat olarak bugüne kadar böyle bir lefa yazılmış olabileceğini zannetmiyorum. Biliyorsunuz, bu hadis Efendimizin... Hazreti Bilal-i Habeşi'den ezan okumasını istediği zaman söylediği sözdür. Ezanı oku da onunla bizi ferahlandır, rahat ettir, dinlendir ya Bilal demektir. Sultan hocam bu konuda da başkalığınızı gösterdiniz. Hayran kaldık bu seçiminize. Dostlarım, Rasuli i Ekrem Miraç'ta Cenab-ı Kibriya'ya niyaz ederken dedi ki Allah'ım yolcudan hediye beklenir. Madem ki bu alemlerden tekrar yeryüzüne ümmetimin yanına inmem mukaddermiş, onlara nasıl bir hediye götüreyim? Ya Rabbi fermanın nedir? Bunun üzerine Cenab-ı Kibriya şairin, sen ki miraç eyleyüp ettin niyaz, ümmetin miracını kıldın namaz diye ifade ettiği, namaz müminin miracıdır hadisi şerifinin beyanı üzere, hediye olarak ümmetine namazı götür buyurdu. Ey benim dostlarım, Ey benim akil kardeşim, benim namazlarım miraç olmuyor. Olsun istiyorum. Ben de ezanla ferahlamak istiyorum. İşte bunun için benim ihtiyacım bunadır. Bana bir levha yazıp lütfedeceksen, Erihna biha ya Bilal yaz. Akil ona güzel bir levha yazdı. Çerçeveletti, verdi. Sultan hoca da onu odasına astı. Sizin Kahire'de bulunduğunuz dönemde Mısır'da tasavvufi hareketler nasıldı? Kahire'de kal'a denir bir tepe vardır. Bunun üzerinde Türkistan tekkesi bulunur. Buhari tekkesi denir buraya. Hemen yanında da Bektaşi tekkesi yer alır. Buhari tekkesinin şeyhi Şıh Yunus Efendi, alim, fazıl, çok misafirperver bir idi. Sonra fevkalade denilecek derecede buhara pilavı yapardı. <gülüyor> pilavı meşhurdu. Buhara ile özbek pilavı aynı mı acaba? Canım konumuz pilav değil ki şimdi. Neyse bu şüh Yunus Efendi senede birkaç defa bizi de davet eder... ...pilavından ikram ederdi. Bir defasında İhsan hocamızla birlikte gittik. Epeyce kalabalık misafir vardı... Kahire'de bulunan Buharalılar, Özbekler, Tatarlar, epi insan toplanmıştı. Böyle büyük topluluklara pilav yapmakta pek kolay olmasa gerek. Yemekten sonra adet olduğu üzere çaylarımızı içerken, şu Yunus Efendi dedi ki. 53. Bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç, Producción.